Merhaba, AI Podcast’e hoş geldiniz. Bugün, Yapay Genel Zeka, AGI üzerine konuşacağız. Konuğum Emre Yılmaz, bu alanda uzman bir yazılım geliştirici. Emre, hoş geldin. Merhaba Yavuz, burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Emre, AGI hakkında ne düşünüyorsun? İnsan gibi mühakeme yeteneğine sahip olabilir mi? Evet, teknoloji ilerledikçe AGI'nin insan gibi düşünme kapasitesine ulaşabileceğini düşünüyorum. Ancak bu, çok disiplinli bir çalışma gerektiriyor. Peki, insan işlerini elimizden alacak mı? Bu, nasıl kullanıldığına bağlı. AGI işleri daha verimli hale getirebilir ama insanların yerini tamamen alması muhtemel değil. Anladım. Peki, bu teknolojinin geleceği hakkında neler söyleyebilirsin? AGI'nin geleceği heyecan verici. Çok yönlü potansiyeli var ancak etik ve yönetim konularında dikkatli olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Emre. Bugün bizimle bilgilerini paylaştığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, burada olmak güzeldi. Ve siz dinleyicilerimize de katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki AI Podcast bölümünde görüşmek üzere.